Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Ramazan ayının özelliği. Ramazan ayı yılda bir defa geliyor. Yılın da en değerli bir ayı Ramazan ayı. Bu ayda çok bereketler var. İnsanın için faydaları var. Ve sahabı çok Kuran-ı Kerim bu ayda indirildi. Ramazan indirildi Kuran-ı Kerim. İkincisi oruç bu ayda farç kılındı. Oruç farç kılındı. İslam'ın beş temel ilkesi şartı var İslam'ın. Herkesin birliği gibi. Bunların biri de oruç tutmak. Fars Müslümanlara. Namaz farz olduğu gibi oruçla farz olmuş oluyor. Önce inşallah ayet ikeye ay ay bakalım. Bize Mevla buyuruyor. Bakare üstü sen. Üçte. İsmail Rahim. Ya yiriz amenü. Mevla buyuruyor bizlere. Ya amenu. Ey müminler! İman edenler! Kuran-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimelerde eyühe nasu diye geliyor. Ey insanlar diye geliyor. Allah hitabı Celle'ye o zaman bütün insana kapsıyor bu. Mesela iman etmek her insana farzdır. Orucuya gelince burada Mevlam Ey müminler buyuruyor Mevla. Neden? Oruç ancak müminlere farz olduğu için. Yani bu şeref müminlere farzdır. Ve bu önce bir uyur olmuş oldu yani. Mevla buyuruyor. Ey mümin kullarım. Bu da ne oluyor? Bir dikkat teşekiliyor. İlahi emir gidiyor arkasından geliyor. Yani buyur Ya Rabbi. De, beyk Allah anamına geliyor. Ve Mevlam şöyle buyuruyor, Kütübe yazıldı, farş kılında. Aleyküm sıyami, üzerimize oruç farş kılındı Mevlam buyuruyor. Burada, Fırza yerine, kütübe geliyor burada. Yani, farş kılınmakla, kütübe arasında fark var, yazıldı anlamında. Yani artık yazı yazıldı, silmez değişmez anlamına geliyor. bize yazıldı oruç. Cemaat Ölenik abliküm size öncekilere de bu oruç farz kılındı gibi li alaykum tetekun. Acaba oruç neye bizlere farz kılındı? Bunun hikmeti nedir? Buradaki lam lamı talil arası Lamı talil hikmetini bildiriyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ta ki oruç nedeniyle, sebebiyle, tekvaya kavuşursa erişirsiniz, tekvalığa. Demek, oruç tarafı insanı, oruç kimseyi, tekvalığa götürüyor. Tabi namaz insanı günahden koruyor, ama arada bir fark var. İnsan karnı tokken çayını içer, kahvesini içer, beşbatını içer, iki yapar, kalkan avazı kılar. Oruça gelince, oruç tabii farklı oluyor. Ağızları kapalı, ağızdan bölünüyor oruçta. Acıkıyor da insan. Bunda ne oluyor? Nefis de mücadele oluyor, nefis mücadele oluyor. Allah Cenab-ı Hakk'ın devletimiz nefsi yarattığı zaman ona sordu nefse. Ya nefis ben ente. Ben kimim? Sordu Mevla. Dedi ki nefis ente ente ve ene ene. Sen sen ben benim dedim. Allah san ben de benim diyor, Nefis böyle. Allah tanımı isan et Allah'ta, nefis. Nefsem var. Mevla burada zebanilere atın bunu cehenneme cehennemde bin sene yandı dünya yılı ile. Bin yıl yandı cehennemden nefis. Yandı bin yıl. Çıkardılar. Yine Allah sordu. Ya nefis ben, ene, ben kimim? Aynı cevap şey verdi. Sen senesin ben benim. Yine atımını cehenneme. Üç bin sene yandı. Tekrar tekrar yandı. Yine aynı şeyi verince ve ne yapıyordu? Bunu aç bırakınız. Aç bırakınız. Nefise mara aç kalınca açla susla dayanamadı. gitti Bütün o benliğe gitti, onlara gitti, varlığı gitti, her şey gitti. Sürküm püktüm oldu, aşağılandı. Rabbim sordu. Nefis ben kimim? En terabbi. Sen Rabbimsin. Ben size kulumum Demek ki oruç ne yapacaksın? açlık insanı, kişiye oruç açlık insanın haddini bildiriyor. Yani sen kulsun bak kulsun sen. Yemeden duramıyorsun, içmeden duramıyorsun, havasız yaşayamıyorsun. Yaratan kim bunları? Yani ben kazanıyorum. Ama güneş olmasa senin ektiğin bir şey olur mu ya? Su olması ektiğin bir şey olur mu? Toprağı olmasa olur mu bunlar böyle? Eğer toprak olmasa. Bu Dünya yaratan, düzenleyen kim? Güneşi yaratan, suları buharlaştırıp göklerden çıkaran, buzları haline getiren, bulutları sevk rüzgarlar vasıtasıyla bu yağmuru yağdıran kim? Onlar yapan böylece. Sonra kuru kara topraktan, evler nereye kurtaptan, kuru toprak. Kuru kara toprak. Deseye benim karabıcayken, bu konu altıma gelip işe tepepeye dalma böyle. Batım karpuza ya Rabbi böyle. Kuru kara ülü topraktan karpuz çıkıyor, rengi kıpkırmızı rengi böyle. Tatlı güzel bir renk böyle. Yani tadı da var böyle ve tam yazlık sulu böyle. şey. E bunu yaratan kim onu topraktan bunlardan? Ona rengini veren, tadı veren kim böyle? Bu dayım suyu yaratan kim? Suyu yaratan yaratan bunları işin insan nedir? insan kul işte kul insan böyle. Ente Rabbi sen Rabbimsin Rabbül alimizsin böyle. Her şeyi yaratan sensin Allah'ım. Yeri göğü yaratan böyle. Güneşi yıldızları yaratan bu sistemi düzeni kuran Rabbim sensin. Böylece. Mesela insanda Damak tadı olmasa, damak tadı olmasa ki küçük bir nokta bu. Yani ucuz böyle, Damak tadı olmasa, o zaman gıdaların da tadını anlayamayız. Saman gibi tasmı, tuzlu geri bunlar bellice. O iştah sevgi olmaz o zaman Bu damak tadını da yaratan, bunları bedene sindir, hazmettiren, bunlara kana dönüştüren, hücreye dönüştüren kim belamı Demek ki insanın aç kaldığı zaman kişisi adzini biliyor. kul kıl biliyor. Kullunu, kıl, kulu biliyor. Kullunu insan biliyor. Mevla'yı tanıyabiliyor. İşte Mevla'mız buyuruyor. Allah Cihaz sizlere orucu farz kıldı. Evlilik ümmetlere farz kıldığı gibi hikmeti nedir? لَعَلُّكُمْ تَتَّقُونَ Ta ki oruç ile Tekvaya ulaşasınız tekvalık. Nedir tekvalık tabi? Tekvalık vikaye kökünden geliyor, korunma, sakınma anlamına geliyor. Önce şirten, küfürden, münafaklıktan sakınma, sonra haramdan sakınma, her günahtan sakırıp Allah'tan kulluk etme. Onlara müttaki deniyor. Bir insan iman ederse mümin olur. Olur ama müttekı olması biraz daha güç ve olması. Öyle mümin var. Evet, Gerçi inanır Allah'a geleceği. Artık inanır. imanı vardır. Ama namazında gelişme vardır namazında. Sabah namazına kalkmaz. Beşak'tan tam kılma, Şunu bunu yapar. Haramdan sakın almaz. Gözünü haramdan sakın almaz. Dilini yalandan sakın almaz. Gıdasını haramdan sakın almaz. Midesini ama inancı vardır. Peki ne olacak bu kul? işi zor var muhteşemde. Böyle zayıf imanla o aleme gitmek Allah korusun çok ama çok güç, çok güç. Zayıf imanla. Yol uzun. Yol uzun. Ebedi bir alem. Ölüm çemberden geçmek var. Sonra o kefene giyip tabuta binip mezara girmek var. Kaç binlerce yıl yatmak var mezarda. Oradan kalkın mahşerde hesap vermek var. Ne gerekiyor? İman gerekiyor. Mahşer hesap var mı mahşerde ya? dağıtılıyor burada. Allah korusun. insana günah fazla gelirse yanılması gerekiyor. Arılması gerekiyor günahlarından. Öleceğine giremiyor insan. Ama ne de tekvalık? Tekva dünyayı şey Kılı kırk yaran böyle. Aman haram olmasın. Aman söğüdür günah olmasın böyle. Aman namazın vaktini geçirmeyeyim böyle. Abdülham tam olsun böyle. Orucu mazara gelmesin. Nikahı mazara gelmesin. Bunlar incelenen kişi ne oluyor? Tekfa oluyor. Bu kişi ne yapıyor? Ülüm anında bir oh çekiyor böyle. Makamını görüyor, yerini görüyor. Bana gösteriyorlar. Bilekler bak ey kul senin yerin burası bir bakıyor mezarını ve cenneteki makamını yerini göre ne diyor o anda ya emidni emidni Allah'ım beni çabuk al canımı oraya kavuşayamıyor ya bu kimse öldükten sonra da yatarken yattığı odasının yattığı yerde yalır yakınlarına kaddimuni kaddimuni ne olur beni çabuk götüren çabuk takdim edin, götüren yerime diye yalvarıyor. Çok şuna bakıyor. Yok fren gelecek, telefon geldi, yoldaymış da, onu bekle, bunu bekle, işi aralıyorlar böylece. Ama o artık koptu. Dünyadan sıkıldı artık. Mezarını gördü, yani başla dünya. Onun kokusunu aldı böyle. Yalvarıyor. Yalvarıyor. Hadi şimdi şey var buhar da bu konuda böyle. Kadim onu kadim onu beni çabuk götüren çabuk götüren beni yalvarıyor. Oruç tabi devamlı mı? Mevlam bir ahdiken devamında Eyyamen ma'dudat Oruç devamlı değil. Yani her gün oruç yok. Eyyamen günler. Eyyam gün anlamına geliyor. Yem gün eyyâmen çoğumuş oluyor. Ma'dudat adetli sayılı günler oruç. Yani bir ay 30 gün. Böyle. 29 ay biliyor bazen. En çok 30 dolar biliyor. Hemen kendim ki mevlamdan evvela seferin bir insan Ramazan'da hasta olursa ev ala seferin ya insan bir sefer olursa o kimsin abi yapıyor? Tutmaya biliyor. Yani tutmaz değil. Tutmaya biliyor yani. Ama min eyya nuhar min eyya sonra güne gün şartıyla ama. fe'id de tüm adet vardır. Min eyya nuhar yer günlerden. Şimdiden Ramadana hastalandı. Oruçması çok sakıncalı. Yine ameliyat olmuştur, şubu olmuştur, fazla yaşlıdır, şubu vardır. Oruçması sakıncalı ise. Kişi bunu ya kendi anlar, oruçlara bakar ki dayanamayacak artık. Artık tahammülü kalmıyor, baygın haline geliyor, bunu anlar. Ya da bir Müslüman doktorun tavsiyesiyle. Mutasir görür. Uzman olacak doktor, doktorunuz mutsuz şart böyle. On tavsiyesiyle kişi Ramazan oruç tutmayabilir ama bana sorunlu kazetmesi şak maddeler. Oruç nedir şimdi? Fıkıhtan ayrılmak kurabında esav mı oruç nedir? Hube terkül ekli ve şurbi velvati. Yemeyi, içmeyi. Censi ilişkiyi terk etmektir. Minel feci ile grubi. Tulu feci insan vaktinden, grup, neşte batışına kadar bunları terk etmek böyle. Yemek, içmek, censi ilişki esraplar. Esraplar bunlar? Yani nedir bunlar? Nefsi emmari iştekleri bunlar. Böyle. Nefsi emmari bunları istiyor işte bunları ama az büyüleniyor bence. Yemek, içmek ve cinsel ilişki. İmsaftan vaktinden aşarına kadar. Meyhan niyetin ehliye. Bu da niyet ile tamam. Niyet olmasa olmaz. Mesela bir insan Ramazan dışında bile gece yarısı bir an, telefon geldi kalk oraya gidiyor. İş yemedi, i̇şmedi işmedi. Allah'ın hastası var, canısı var. Oraya gitti. Oraya derken bugün hiçbir şey içmedi. Sudan bir damla su içmedi. Akşamda akşama kadar da ama niyeti oluşmak olmadığı için borçları oruçları böyle. Demek ki niyeti olması gerekiyor. Kimin niyeti mün ehliyi oluşmaya ehil olan kimse niyeti geçeli burada. Kimin oruçlu ehli, ehliyeti varsa, Eyse kim bunlarda? Müslüm'ün, Müslüm'a Bir gayri Müslüm, Hristiyan, Yahudi, Ateist, Müşrik, İnanıcı, İdeolojisi, sapık olan bir kimse, Allah'a ihtiyan kimse, her ne kadar Ramazan'da da, gece sahur ya kalksa bile, o gün müşteri yemese bile, oruçluğuna geçmiyor orucu olmuyor böyle. Ancak aç durmuş oluyor. Bunu e buna, buna farası var mı? Var. Ne farası var? Bedenine farası var sağlık aşısından. Dünyada da var. Böyle, böyle. Ama şey yapamaz böyle şey. Ancak Müslümanlar için bu farzdır. İkincisi aklın akıllı olmak. Allah korusun akıllı olmayan yani deli denen bir kimse akıllı orucu böyle. Bir insan bir deli olan bir yakınına bir şey bir işi mesela Ramazan'da oruç tutmaya kalsanız zorla oruç olmaz böylece. Lahat el lil bulugya. Buluğa ermek şart oruç tutmak işte. Buluğa ermek şart diyorlar. Bir çülukta, bu çülukta elnet oruç tutarsa orucu oruç derler. Üzere farz olmadığı halde. Tayr'ın min haydın ve nifasın. Bir de kadınlar içinde Kadınların da adetten, nifastan da temiz olmaları şart. Demek ki bir kadın da eğer Ramazan içerisinde e, adetsini görürse veya nifas halinde doğumdan sonra gelen kan devam ediyorsa oruçta sona haram oluyor. Oruçta maz, yani tutsa da günah girer. Gelecek. Neden günah giriyor? E, bir kadın o belirli günlerinde oku, okuyamıyor, okuması haram oluyor. Kur'an dokunamıyor, namaza kılamıyor. Kabe'ye giremiyor, camiye giremiyor böylece. Bu için onlara bu caiz olmuyor. Bir fark var bunda. Kadınlar adet halindeyken namaz kılmazlar. Bunu kaz sıradan ama. Neden? Namaz devamlı kıldığı için. Oruca gelince oruçlar bir defa olduğu için Ramazan'da tam oruçlarını sıra kaz etmesi gerekiyor kadınlara. Bir kimse Ramazan ayı içerisinde mesela kişi gece kalktı. Savra kalktı gece bir kimse bahtı ki ihtilam olmuş kişi. Bahtı ki ihtilam olmuş. O kişi ne yapacak? Eğer hem yıkanmasına hem yemek yemesine de vakit varsa önce yıkanacak, sonra yemek yiyecek. Ama yıkanırsa, kusapsa ama kalkışırsa vakit geçecek. O zaman ağzını bunun şalkalar, elini yıkar, ağzını şalkı üstüne şalkalar. Bu kişi ne yapar? Cülüp olduğu halde sav yemeğini yer, niyetini yapar, sonra yıkanır. Demek ki cülüp olmak Oruçta başlamaya engel değil. Yine bir kimse Ramazan'ın içerisinde oluştururken gündüz, bir kişi gündüz yatsa, uyusa, uykuda ihtilam olsa, yunum olsa, ne yapar? Kalka yıkanır ve orucu zarar gelmez. Orucu oruçta muhtemelidir. Bir fark var. Güsü abdestinde ağzına, burnuna suyu verirken dikkat eder ki boğazına kaçmasın diye. Bu fark var böylece. Yani hiçbir zarar gelmez. Orucu oruçta böylece. Yine bir insan oruçluyken Ramazan içerisinde tabi diğer zamanda da oruçluyken unutarak bir şey yerse oruçlu niyetli ama unutarak bir şey yerse bir şey içerse oruçlara bir zarar gelmez. Hatta karnı tam doyurse bile unut oruçlu olduğunu kişi acıkmış Ağrışı çalışıyor. Oturmuş. Karantikası do do doyurdu. Aklına sonra geldi. Aklına geldiği anda ağzındaki lokma varsa onu yutmaması gerekiyor. Aklına geldiği anda. Ama onu artık çıkaramayacak. Artık bu hata gitmiş. Onu da zarar Ama çıkarma imkanı varken o lokma nasıl yedim diye onu yutarsa onu bozursam. Su da gibi. Beşruba da bunun gibi. Bunu içerse bir zararı yok. Şimdi bir Müslüman kimse oruçlu olduğunu bildiği bir kişinin unutarak yediğini gördü. Ne yapması gerekiyor? Eğer oruçlu olan kimsenin unutarak yediğini bilen kişi bakar. Unutarak yiyen kimse gen sağlıklı ise Hemen onu uyarması gerekiyor Arkadaşlar, dur bir dakika sen oruçlu mu bakamazdan şeyler hem uyarır o da hemen ağzı var tükürür ona yutmaz Oyun devam eder gelmez böyle eğer oruçlu olan bir kimse pirifani çok yaşlı zayıf hastalıklı artık oruç tutuyor onu bırakamıyor ama çok zorlanıyorsa bunu gören kimse bir şey sesini çıkarmak çıkarmamustariler. O kişi yer, onun olsan söyler bir daha. Ona bu zarar olmaz. Eğer bir insan hata ile bir şey yiyip içerse hata ile, yani oruçlu olduğunu biliyor, unutmadı biliyor. Mesela ağzına su verirken, burnuna su verirken, e, genelde kışın bu daha fazla olabiliyor. Yavaşlı havada, tipik yağışlarda, tipik karlarda, insan dışarı bir işte konuşuyorken açınca. Ağzına yağmur suyu gelebilir, kar gelebilir. Abdest ve güzde su kaçabilir, oruçlu biliyor. Ama hatayla kaçtı, orucu bozulur ama gününe gün kaza gerekiyor bayamdan sonra. Bu da böyle gerekiyor. Yine bir insan Allah korusun, oruçlu kimseye orucunu zorla bozdururlarsa öyle bir zalim çıkar da Orucu çıkarda oruçlu olan kimseye zor orucunu bozursa o zaman tabii artık dayanamazsa işkenceye sopaya orucunu bozarsa orucunu bozmuş olur ama günler gün gerekir buna çaba gerekmiyor buna da. Vele belega sabıyun ebeşleme kafir onu. Oruç biliyorsunuz Eğniz çağı verdiydi, eğniz çağı. Heribal orada başlar, eğniz çağı. Kış yüklarında kadınlık halini görmeleriyle başlar, kış yukarıda. Bir kış çocuğu ilk defa kadınlık adetinin halini gördüğü anda o bülo ermiştir. Bülo erdiği anda hemen değil de hemen değil de temizini yıkanınca ondan sonra buna fazla başlıyor. Ne farkı var? Mesela bir kız çocuğu Ramazan başlarında ilk olarak gülü erdi, yani kadınla kadının belirli geldi. Üç gün sürdü, beş gün 10 on gün de sürebilir. Hanefi insan on gün Hanefi'de. Bu kadar sürdü, temizlendi. Temizlendiği imsattan önce temizlenirse o günü bu oruç farz oluyor böyle. Bunlara kaza gerekmiyor buna şimdi bunlara. Kaza gerekmiyor bunlara. Çünkü henüz daha bir elmemişti böyle. Yine erkek çocuğu da, erkek çocuğu da ne zaman Ramazan'a bülü ererse o zamana farz oluyor böylece. Ona farz oluyor. Mesela Ramazan 15-20'sinde ondan sonra bülü erdi erkek çocuğu. Uyandı, bülü, er, bülü erdi. Olmazsa buna farz oluyor. Diğerlerine kaza gerekmiyor buna da. Ev Esleme kafirin veyahut da bir gayrimüslim Hristiyan Yahudi ateist dinsli birisi evveli. Şey Eğer Ramazan ayı içerisinde Müslüm oğlu İslam'a girirse İslam'a giripten sonrakiler buna farz oluyor. Önce kaza gerekmiyor buna da belirleceğim. Ramazan'a ne oluyor Ramazan'a muhtemel? özel Ramazan'ın Hadeş-i Şerif-i Buhar ve Müslim'de Hüval-i Şerif caer Ramavani Ramazan ayı geldiği zaman Futiyat ebab cennet, Cennetin kapıları açılıyor. Arkadaşlar, Cennetteki o manevi has Manevi ruhsat zevk Dünyaya gelir. Bu ne kadar duyarım mı? Duymamız lazım eğer duyamıyorsak, o zaman kahvalt bizim muhteremler. Mesela, koku alma diye bir insana bir duygu var, koku alma diye. Bunun şey, aleti, koku alma. Ama, her insanın sonra koku alması farklı ama. Bayağı insan çok hassas koku almada, hemen kokuyu sezer. Öbürü ben duymamış bir şeyden. Maliyat da böyle bir şey. Cehennin yansıyor, Mahkem bunu duyamıyor tabii ki. Ve kulikat evbabınlar ve cehennemin kapıları kapanıyor Ramazanda. Cehennemin kapıları da kapanır Ramazanda. Üstü de şeyatı yine şeytanlar da bağlanıyorlar. Şeytanlar bağlanıyorlar. Şeytanlar. Buradaki bağlanma yani sufidet, şeytan bağlanması. Öyle maddi zinc ip değil. değil böyle Nasıl bağlanıyor peki bunlar? Bunlarındaki güç alınıyor. Yani ele ayak şeytanların Ramazan'da. Nuh Aleyhisselam Hazretleri gemiyi yaptı. Tufan kapacak. Eylem buyurdu. Ya Nuh, her hayvandan birer çift al, eki dişi. Gemle bindirim bunlara da. Bu alemlerde bütün hayvanlar çağırdı, hoşu belliler. Ta, peygamber ona konuşur. Her hayvandan bir çift alıyor. Tabii ki köpek, koyun, kuzu, keçi bundan kolay oldu da, sevgili büyük hayvanlar sıraya geldi Canavarlar. Bu canavarlar, çeşitli canavarlar, aslanlar, kaplanlar, ayılar, daha çeşitli canavarlar böyle. Dünyada bulunan filler, onlar geldiler şimdi böyle bir çift. Nuh Aleyhisselam kapıta bakıyor onlara, Allah Allah. Nasıl duyuyorum ben bunları şimdi bunları? İkincisi, ya bunda birini kavga ederse gemide, gemi batırır bunlar. Canav hayvanlar, filler, gergedanlar, kavuş hayvanlar, bunlar birine kavga ederse, bunlar gemi batırır bunlar. Ben nasıl duyuyorum bunları Nuh Aleyhisselam? Böyle ürtükeni kendine böyle. Mevlam ona ilamet etti galiline. Ya Nuh! Rezzak benim oldu. Rezzak benim. Rezzak benim. Ben vereceğim ben ne yap? Sen görevini yap. Yap görevini. Abi, Nuh Hesu'ndan boyun eğdi. İç bunları. Su, tuğlan başlığı çıktı gibi yükseldi. Rabbim bak ne yaptılar muhteremler. Ne kadar o korkunç cana varsa onlar Rabbim bir hastalık verdi ben. Harsızlık verdi. Ateşli hastalık verdi mevlam Ateş gibi yanıyorlar. Yalnız su. E, su bu. Her taraf tufan oldu. Her taraf deniz. Her taraf su bir şey var böylece. İçtalar kesildi. Harsız kaldı bunlar. Yaptı böyle. Kurdan'a bir kurduya bakmıyor. Aslan, geyiye bakmıyor böyle. Kimseye bakmıyorlar. Şimdi şeytan bağlanması da bunun gibi muhtemel bağlamasın. Yani şeytan ipli seçeneği bağlamıyor şeytanlar. Onlara verilen bir hal veriyor şeytanlara. Onların gücü gidiyor böyle şey. Yani insanla uğraşamıyorlar o menü şeytanlar Ramazan'da. Ne kalıyor geriye? Bir nefsi amara kalıyor böyle. İşte oruç aşı da bunu önlüyor. Elhamdülillah Ramazan ayı demek ki bizim için gerçekten çok kutsal mübarek bir ay bizim için var. Ayrıca Mürvet Aleyhisselam maddeleri Su mu buyuruyor. Su mu Oruç tutun, sağlığınıza kavuşursunuz. Oruç tutun. Burada emir şahane geliyor. Tutun, tutarsanız sağlığınıza kavuşursunuz. Demek ki bir insan oruç tutarsanız aynı bir ay o kişi elhamdülillah sağlığına kavuşur muhtemelen. Yani ne hastalık varsa sağlığına kavuşur. Yani kavuşması lazım. E bizde böyle olmuyor ama o halde bir kusurumuz var. Nedir kusurumuz? İftar vaktinde birden bire yüklerini mideye işte bu. İftar vaktinde hele uzun günlerde bir de açıkmış, bir de boşalmış tamamen, bir de Durmuş artık çalışmamaydı. Birdenbire mesela kışın motoru soğuk. Kamyon adına kadar yükünü almış. Yokuşa da kamyon, kamyon. motoru soğumuş. Kişi birdenbire basınca motora kamyonu oturuyor. Motoru zorlamış. İşte kavanozun çoğu burada motelendi. Ergim anayışı maddetleri Şöyle yapardı, iza eftere ea dükü fel ala temrin. Bürü ailesi mazileri sen pir iftar zamanlar hurma ile ters hurma ile iftar ederse. Şinlenliem yecit fel ala maiin. Hurma bulamazsa sonra su ile. Hurma ile seferken sünnet müfterim. Hatta taze hurma zamanıysa taze hurma daefta taze hurma zamanıysa değilse kurumama. Neden muhteremler? İnsanın genelde şekeri düze düşer açlıktan uzun açlıktan dolayı. Şeker düşer ve kan dolaşımı bozulur, kan dolaşımından böyle olur. Hurmadaki demir kana yapar böyle. Hurmadaki Şeker, hurma şekeri. Her meyvenin şekeri farklıdır. Yani Sütte şeker var, adı laktoz tıhta var, laktoz derler böyle. Üzüme gliko şekeri derler. Her meyvenin şekeri başka, başkadır. Ça şekeri başkadır şey. Hurmanın şekeri ne yapar? Bu şeker aslında fazla zarar vermez muhtemelen. Bu şekeri dengeler daha böyle. Büyükse bunun dengeler böylece. Demek ki bunun için insan önce hurma ile ...tek olmak üzere... ...bir, üç, beş... ...fazla değil an böyle... ...fazla değil... ...insa hurma yerse ne olur... ...şeker düşürse bunu dengeler... ...normalsa fazla yükseltme şekere böyle... ...bir de bedene anda... ...enerji hurma şekeri... ...enerji bedene... ...kişi yurttağı hasiz kalmıştır... güçsüz kalmıştır... ...kişi önce hurma yiyince... ...önce hurma yiyince... ...hem kan şekerini dengeler... Hem de enerji verir kişi bir rahatlar şey bir kuvveti gelir böyle kan dolaşımı da bunlar rahattan maddeler. Kurumu yoksa su ile gelir ki böyle su abi su da bir de başlıkları bir çalıştırıyor böyle. Eğer bir kalıntı varsa bunları eritecek temizleyip dışarı şey ki bunları hazırlıyor altyapı yapıyor su da bunu yapmış oluyor. Şimdi. Bize biliyorsunuz hepimiz muhteremler günümüzde hepimizin şikayeti fazla yemek. Herkeste bu zamanda. Esra-ı Keram zamanında aşık vardı, kıtlık vardı. Aşık, kıtlık vardı. Günümüzde bu tabii kıyametin bir alameti muhteremler. Bu bolluk. Yalnız bolluğun sona kıtlık ama bu da var Allah korusun önümüz iyi değil. ama Bunu bilelim böyle şey. Şimdi doğal denge bozuluyor Doğal denge bozuluyor. İsyanlar çoğalmadı. Dışarı çıkılamıyor böyle. haya kalktı böyle. Kanlar çürüş çıplak. Yatak kıyafetiyle. Evde yatak kıyafeti kanı dışarıda. Hayalde bir şey kalmadı böyle. Fuhuşlar çoğaldı. Haramlar çoğaldı. camlar bomboş. Alınan secdeye varmıyor. Bizi Allah bunu yaratmadı ki böyle. İnsanları yağlı ama dışarı çıkınca Allah'ın gazabı gelir muhteremdir. Eski çağlarda ancak bir toplum batardı. O zamanki peygamberler bir topluma gelirdi o toplum batardı. Lütka amcim şundur günü beylece. Ama günümüzde peygamberimiz bir insanlara geldiği için bunun sonradır kıyamet Allah'a korusun muhterem. bunun sonrası Allah'a korusun nere var kitapta yazan belirlecek. Şimdi günümüzde bizim tabi şikayetlerimiz genelde fazla yemek. Üç daha. İnsan kendini frenleyememesi. Bir de abur cubur yemek. Rüyalı Hesem Hazretleri hastalığın başı çok yemek büyüme. Aslı ı küldayın elli berdetü Her hastalığın başı kökü nedir? Acıkmadan yemek, tok kana yemek. Acıkmadan ne yaparız? Hep abucu vur. Şunu da al, bunu da bunu yer bu şekilde. Peki ne oluyor bunlar muhteremler? Şimdi bir insan genelde eğer insan tek çeşit yerse bu da sünnet aslında böyle. Eğer tek çeşit yemek değil de yanında bir şey olacaksa bunun bir yapım olması gerekiyor buna salata gün mesela. Şunun gibi böylece. O zaman ne yapıyor? Beyindeki merkezler var. Sindirim yöneten. Bu mide çalışıyor evet. Mesela midenin altında kapak var. Üstte kapak var böyle. Yenen kadar üst kapaklı mideye gidiyor. Ama alt kapak onda anda kapalı. Hep açı durursun hemen yine aşağı gider. Başlara gider böyle şey. Bunu beyin yönetiyor anlar. Kişi yiyeceği zamanlar alt kapakı kapalıyor beyin. Alt kapak otomatikten kapalıyor alt kapak. Bunlar mideye gidiyor bunlar böyle şey. Şimdi bir insan ne yiyecekse, hele bir insan yiyeceğini önceden bilse daha faydalı bu. Mesela evine akşam, biliyor ki bu akşam bunu yiyeceğim böyle. Bu daha faydalı. Neden? Beyin buna bir hazmı yapıyor bir hazmı yapıyor böyle. Gereken enzimi salgı gönderiyor mideye. Beyin. Hatta insanın ağzı bile su olan böyle tatlı böyle. Ağzı tatlan ne verecek? Yani bir insan sevdiği bir şey zamanlar bunu bildi mi? Tüklü de bunu çoğalır. Salgı çoğalır. Miristan salgı çoğalır. Gereken enzimler, enzimlerim bunlar değil hazır bunlara böyle şey. İnsan böyle tek fazla karışmadan yerse ve doymadan kalkarsa doymadan kalkarsa insan doyduğunu anlayamaz. Bakın. Hiç kimse doyduğunu zorluk anlayamaz. Zorluk. Neden? Neden? Çünkü doyum sinyallemeyi de dakika dakikası alıyor beyin alıyor böyle. Bir insan gençler doymuştur ama insan bunun farkına varamıyor böyle şey. Ayrıca 20 dakika sonra beyin bu sinyali veriyor beyine doydun diye böyle Bunun için insanlar genelde hepimiz bu şekilde anlamayız. Geriden sonra ah çok kaçırmışım. E, kaçırmıştım. Kaçırmıştım muhtemelen. 20 dakika sonra neden çıkar bu Şimdi şey bir insan doyamadan kalkmada sünnettir bakınız. Doyamadan sindiktir. Bir insan doymadan kalkarsa, bir de yiyecekten fazla karıştırmazsa, beyin ona göre sinyal veriyor böyle. En sinyal veriyor böyle. Tüplü bize farklı oluyor. Ona göre böyle oluyor. Bir de bunu kolay sindiriyor böyle. O zaman kalp fazla yorulmuyor böyle. O fazla yorulmuyorlar. Soğumuş sistemi fazla yorulmuyor. Bunlar kolay sindiriyorlar. Ve bu işindeki fazla diye atık oluyor bunun içerisinde. Kostal ayrısı, kostal berleşiyor. Şimdi bir insan acıkmadan yersen ne oluyor? Mesela kuru etince kaynıyor kuru et, kaynıyor. Bir saat kaynadı artık, artık pişti pişecek. O durumdayken altına gelen kadını, bunun işine bir, bir açtı o atayım içerisinde. Bu pişenin haberi, biliyor Bu da kalıp bir şey kalıp bir şey berleşiyor. Şimdi bir insan bir de tam sindirmeden, acıkmadan da kişi tok bir şey yerse, o sindirilemiyor, hazmedilmiyor böyle. Neden? Ona gereken enzimler farklı başka. Hatta meyve bile olsa, meyve bile olsa böyle, ona gereken enzim başka, farklı enzim böylece. Şey. Bide'nin deki enzim başka, o gıdaya göre de onu sindiriyor böyle. Onu sindiremiyor. Ne oluyor bu sefer? Tok karına gelen şey, bir de, de Hazmedilmiyor, sindirilmiyor, parçalanıyor, çamur haline geliyor, bozuluyor, mayalanıyor, ekşim yapıyor bu, gaz yapma başlıyor ama sindirlenmiyor bu. Bu ne oluyor? Bunun bir kısmı sebep beraber kana geçiyor, kana geçiyor ama bu, benim bunu kullanamıyorum ben bunu böyle. Önce karaciğerde depolanıyor böyle. Doluyor oluyor karaciğer? Sürekli insan abur cuburuyor, bu sebeple bunu kana gönderiyor, bedene gönderiyor bunu gönderiyor. Bu bedende birikiyor böyle işte. Böylece taş oluyor. Sabıda kın taş oluyor. Ektemiyene de kereşleme oluyor. Böbelete yağ oluyor bunlar böylece. Bunlar bu şekilde yaramayan beden şeyler depoluyor bunlar. Hasta oluyor bunlar böylece. Hasta bunlar böylece. Şimdi ne gerekiyor Ramazan'da? Bir bir ay uyuşturttuğu zamanlar beden bir Gıda makinesi üretimi yapan makine beden bedelse. Şey. Ne yapıyor şimdi beden? 11 ay devamlı gelen gıda üretmek meşgul. Azmetim gün meşgul meşgul böyle. Kayıp bunu meşgul bu şekilde bedelse. Şey. Ama bir ay bir ara verince kişi acıkınca ne oluyor? Beden iş temizciye başlıyor. Atıkları onu temizce başlıyor bedenle böyle. Yani fazla yağları, fazla taşları, fazla kireçleri, fazla bu zeyilere, oksitleri, toksinleri bunu atmaya başlıyor beden temiz bu için eğer bir insan iftar vaktinde e, kendini frenleyemese, hele ağır yemekler, tatlılar, şunlar, bununla ağır yemekler, bakalım, çalkaşıya bakan efendim böyle, iç üzerine böyle, çalkaşıya bakan böyle, pilavları, etleri, şunlar bunlar, yerse, bideye durdu kaldı bir de ağır gelince e, kalp çalışamıyordu. Kart yoruluyor, motor yoruluyor, motor yoruluyor ve bunlar beden bunları sindiremiyor böyle, sindiremiyor. Yine artıkların bedinde bed kalıyor bunlar. İnsan oruçtan maaleve bir şey alamıyor bu sefer. İnsan tat alamaz. İftardan sonra otur, of, sıkıldı, arar bastı. Al bakalım soda iş bakalım, kola iç bakalım, su iç, iç bakalım, bunu iş bakalım. Artık of, of, of. Orbuda deme sen evvelde, Amacını saptırdı saptı mı iş, amacını İş buna insan fazla bu şekilde şey. Bir de gece sahura kalkmakta sünnettir, sahura kalkma gece. Bu arada şu maddetleri tesahurü fiinle füzurü bereketi bereket. Bu arada şu maddetleri sahur yapınız. Yani sizlerle kalkınız, e, savunmayı yiyiniz. Onda bereket vardır buyuruyor Aleyhisselam adetleri. Kalkın sahura böyle. E, Siyer daha fazla yenebilir, daha ağır yenebilir. İnsan iftiharı hafif yerse kişi acıkır yenebilir sahur. Kişi yine acıkır. O zaman daha bu, yiyebilir. O da şey, bir bir şey böyle yiyebilir. Ve bunda bereket vardır. Böyle. O bedene çok yarar, bedene yarar bu. Büyü Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Şerif Buhar-ı Müslim'de ben sana Ramazan'a imanen vahdisaben. Bir kimse Ramazan ayında aracında oruçlarsa imanen vahdisaben inanarak, iman ederek İhtisaben ihlas Allah için oruçlarsa insan Ramazan'da gufe-l-matekam, gufe-l-matekam o kişinin günahı afoluyor. Hangileri? ma tekad Geçmiş günahı affalıyor kişilerin böyle. Demek günahlarda oruç kefart oluyor böyle. Hem orucunun esrağını alıyor bak Allah rahmet olsun derimde. Hem orucunun esrağını alıyor bir de ma tekad min zembihi geçmiş günahı affalıyor, bağışlanıyor. Her günahları Tabii günahı salaya diyor bunlar. Kıç günahları muhteremler. Namaz kılmamış mesela. O affolmuyor muhteremler. Ya büyük haram işlemiş onlar özel tebessü gerekiyor onlara embelce. De Demek ki Ramazanı Ramazan'ın kişiyi hem kötü arındırıyor hem sevabı çok büyük. Hadisleri var çok uzun olduğu için, o onu inşallah. nin şahılla, büyük ailesi maddeti, hadisi kutsi burada bir de. Hadisi kutsi. Ve kutsi hadis. Ne anlama geliyor? bundaki mana. Anlam Allah'a Cerece alıyor böyle. Zerb-ı girmeden Allah'a Cerece peygamberin gönlüne bunun anlamını veriyor. Ama bu anlamı sözü dönüştürmek peygamberin ait böyle şey. Yani sözler peygamberin ait anlamı Allah'a Cerece alıyor. Gülü Mevlam bunda Ademoğlunun her ameli lehu illes suyame kendi menfaatinedir. Yani kişi ondan biricilikte alır her amelinden. Mesela cami edip gelir, bunu herkese bilir, kendisi biliyor. Ömrüye gider, hacı gider mesela. Hacı ömre yapmış olur. Tabi hem gezer. Yani bundan nefis biraz zevk alır. Alır böyle. İlle sıyane ancak oruçtan nefsi ama zevk alamıyor. Alamıyor. Yani nefsin hiç hoşlanmadığı ibadet oruç be. Onun bunu düküyor şeyi yani. Finli ve nezi be. Bela Oruç benimdir bana aittir. Benim işimdir. Onun sevabını ancak ben vereceğim. Bak. Çok anlamlı bu. Ve nezi be. Oruç ancak benimdir bana aittir. Onun ancak ben vereceğim. Allah Ceylalar, her şeyin Allah sevabını Allah veriyor. Oruç gelince böyle faktorum var. Ne durum var? Diğerlerin sabı belirli biliniyor ama Melek biliyor bunları böyle Sadaka verdi, onun sabı belirli. Namazın sabı belirli. Hacın sabı belirli. Ömrün sabı belirli. Her hayrın sabı belirli. Oruç gelince oruç yani aburun günlük böyle tabirle açık senet. Açık senet oruç belice. Vela biliyor meleklere. Meleklerin oruçlarını yazın. Ama sen karışmayın. Vela biliyor. Ben eczi bir. Onun için ben vereceğim vela biliyor. Şimdi mahşeri yerinde unutmayın. Mahşeri yerinde. Ne var mahşeri yerinde? Günahları, sevaplar tahtılacak. Mizan deniyor. Mizan teraden ona geliyor böyle. Tabii, manevi bir terazi. Madde değil. Yeri göğü içine alan bir terazi ama böyle. Öyle büyük terazi. İki kefesi var. yine sahabı konacağız, güne konacağız. Şimdi kul, bir mümin kul, Allah'ımdaki büyük kul, meyzan başına geldi. Tabi oradaki artık son hüküm orada, meyzan baştanında. Ya cennet, ya cenne varacağı yer. Kul oradan artık böyle bitti kul böyle, bitti mi halde? Acaba ne olacak be? Gözü yoldan fırlamış. Kalp boğaza tıkarmış. Şaşkın bir ben. Kim kimseyi görmüyor. Şaşkın bir halde bakıyor. Sehabı konuyor mesela. Sabah namazını kıldı. Abdestin sehabı ayrı, sürendin ayrı, fazlığı hepsine konuyor bu şekilde böyle. da günah tabi konuyor böyle. Onda bundan konuyor. Önce namazın başlayalım tabi. Şimdi kul bakıyor bakıyor Allah Allah galiba kurtaramayacağım diye böyle. E bu arada yalan söylemiş, güvet yapmış, kul girmiş, Allah korusun yalan yerine yemin etmiş, yemini bozmuş, kefaret vermemiş, harama bakmış, şunu bunu yapmış, e, kadın kızı açıkçıplar gezmiş, onlara bakmış, şunu da bunlar, hepsi konuyor oraya böyle. Kul böyle şaşkın, pişman anı Şaşkın, pişman, çıldıracak kulu bir halde, ah neden böyle yaptın Ne Neden yaptın? Erkenler geliyor Yakulu, yale ü yâle hayatı dini kaddentili hayati, ah! Buraya sahabı göndersin. Ah beden! Dünya kalbi gitti dünya. Beden ne gitti? Yeni beden şimdi bu. Eyüp'e yıkıldı. Dünya ne gitti böyle? Hepsi gitti böyle. Orada ne gerek orada? Ancak sevap sevap sevap böyle. Kul çılgın bir halde orada. Şunun sıra geliyor oruca. oruç sahabı geliyor. Kul oruç tutmuş. Elhamdülillah. Ama tuttuğu orucuna göre de sahabı şey değişik farklı oluyor ama. Öyle oruç tutmuş ama hiç böyle savrıda kalkmamış. Artık isteksiz sonraki derde bu oruç dercesine böyle bütün gün böyle şikayetçi ah oh böyle şey yapıyor. Akşamı hemen sigarayı yakıyor kişi böylece ama kurtulmuş oruçtan böyle işi tuttu böyle. Gözü harbına korumadı. Namazını kılmadı. Evet, oruç boyu ödedi. Ödedi ama ona göre bunun sevabı az oluyor. E diyor, Ramazan değilse sevinmiyor böyle. Oruç tutuyor, acıkıyor, susuyor ama... Ah diyor nefsim, ah nefsim, ah diyor, seviniyor böyle. Çıldırsa nefsin böyle böyle. Sen kahrol nefsin böyle diyor, daha seviniyor bu şey böyle. böyle. oruç tutuyor. Bunun tabiri sevabı farklı oluyor. Şimdi kusura geliyor oruçların sevabına... Aşıkcek, aşık, aşık mı Tahmidler? Allah korusu yemiş, o Allah korusu yemiş, Bu Allah yönelmiş. güzel ibadeti yapmış, ama eşsiz var tabii kulların gene, oraya gelecek, elham bu yüke koyun bakalım bana şu kadar milyar siap oraya mı Şu kadar koyun bakalım bu kadar erken verecek, kul bakıyor, Oo, elhamdülillah böyle, günah hafif kaldı, Arbası bastı o kadar seviniyor tabii. Bu için i̇mşat Teala orucu iyi tutmaya çalışalım muhtemelen böyle. İyi tutmaya çalışalım. Hazret-i sormuşlar rafat terine. Teala'ya. Sonra gelen tabi dinim bunlar. Sonra gelen insanlar Ya Ali demişler. Ya Ali Sen hangi ibadeti çok seviyorsun? Hangi ibadeti çok seversin? Şöyle düşünmüş de iki ibadet var. Ona çok sevim. iki ibadet böyle. Biri Biri Allah yolunda cihad demiş böyle. Allah'ın cihatı böyle. İslâm'ı yaymak, insanları kurtarmak, da dağıtmak böyle. İkincisi de demişler oruçturmak ama uzun günler demiş. Uzun günler de böyle. Kısa günde bir şey anlamıyorum oruçtan beri böyle. Anlamıyorum. Uzun günde Allah'ın oruçturmak Uzun günlerde böyle. Abi insan suyacak, şu olacak, bunlar olacak. Neden? Kul bunlara Allah için kalktılarıyla böyle. Kanun yok oruçlu derden böyle. İnsan evinde suyu şeyebilir. İnsan gidip bir şey yiyebilir. Kimse görmez bunları böylece. Ama kul ne yapıyor? Kulu imanı var ya. Yani benim Rabbim var. O beni görüyor diyor kul böyle. Kul benim Rabbim, o beni görüyor diyor. Kul ne yapıyor? İmkanları olduğu halde, hele hanımlarımız evinde mesela, her şimursa olduğu halde, ama unutup şey yemeyim diyor, korkuyor öyle böylece. Sakınıyor. Bunun için oruç masrafı tabi ki, çok fazla muhtemelen bir de muhteremler orucu Ramazan'ı karşılamamak. Hazreti Şerif e bu e da, Hazreti Şerif bu da da, bu da Hazreti Şerif Mühari Müşrim'de. Bülü Ayşem Hazretleri orucu yevmel ey yevmeyini Hazreti geliyor. Ramazan bir gün kala, iki gün kala karşılamayınız. Üç olsa zarar vermedi demek ki böyle. Yevmil ey yevmeyini Ramazan'ı bir iki gün kadar karşılamak da mekruh oluyor böyle. Karşılamak. Karşılanma gerek Ramazan'da. Neden muhteremler? Biliyorsunuz farz namazı şu ihtimalde birleştirilmiyor. İnsan önce mesela öğlen sünneti kılıyor. E, hiç selam vermeden farza ekliyor musun? Ekleyemez böyle. Sıra veriliyor, sonra çıkılıyor. Sonra farza giriliyor. Farz kılınıyor, selam çıkılıyor, sonra sünnet kılınıyor böylece. Bunun gibi orucun da nafileden ayrılması gerekiyor. Ayrılması gerekiyor böyle. Eğer böyle bir şey olsa ne olurdu? Orucun vakti karışırdı zamanla. Biri bir gün kadar karşılar, iki gün kadar, üç gün karşılar, daha önce karşılar. Bir de bakınız, bahrem konusunda haram oluyor bahrem günü. Bahrem Bak. konusunda haram oluyor böylece. Orucun başı belli olması için böylece. Karışmaması için böylece. Bu yüzden demek ki orucu da bu şekilde Ramazan da karşılama gerekiyor. Ancak bir insanı her zaman tutu orucu varsa, mesela parası peşime gibi, o günü geldiği için tabi böyle. Ama bunun dışında Ramazanı karşıma de bir oruç yok Ramazanı karşılamak için de. Bir insan Ramazan içerisinde. Hastanırsa ne olacak? Hastalanırsa, Bazı insanlar hastalığa çok sabırsız olur bazı insanlar. ya dişi ağrır, aman ah o başlar böyle. Biraz başı ağrır, of şikayete başlar. Biraz grip olur, hemen şikayete başlar. Bunlar değil muhtemelenler. Oyu tutamayacak derecede hasta olursa. Mesela şekeri çöksürür yükselir şekeri. Gerçi bunun da önlemesi bağlıdır. Mesela bir insanın yükselince hemen bir soğuk duş olsun, hemen şeyden normalleştirilir. Tansiyon, Tansiyon düşer. böyle, Yani bunu yapmak şakirin gerekiyor böyle. Yani kul eline geleni yapacak yine olmazsa, ondan sonra orucu bozma gelecek böyle şey. Yani en şeyi duş almak, soğuk duş almak diye böyle şey. Soğuk duş alsın, Hemen şekeri düşer. Daha düşemazdı ben. Ben kaç yıl bunu tavsiye ettim ve tamamen de hemen düşeni söyledi Hatta köyden biri tamam etti böyle. Şekeri 500 çıkıyor, 500 derece çıktı. 500, 500 derece olmuş şekeri ne yaptım dedi? Dedim bozabilirsin ama düş aldın böyle. Duş almış tamam etti oyaladı şeker düşüyor. Soğuk düşer, soğuk ama düş. Sabah ama. zaman soğuk düşer. Demek ki. Eğer bir insan elinden gelmiyor bir şey, ağır hastalandı, ağır sancısı var, hasta ilerleyecek, o zaman orucunu bozma izin var. Orucunu bozar. Orucunu bozar. Buna kafaret gerekmez, günü gün gerekir bayramışlar. Günü gün gerekir böyle. Yiğitim başlamışlar böyle. Ama kişi gece hastalandı, oruç başlamadı, latine orucu da böyle. Bunda günü gün tarih bayramışlar bunlar herkese. Bir de muhteremler, bir çocuk veya bir kafir veya bir misafir veya kadın Ramazan içerisinde temizlense, temizlense veya bir sefere olan kimse, uzak sefere gitmiş, oruç tutmuyor. Kişi gündüz vaktanla dönüş yaparsa veya bir kadın Ramazan'da gündüz temizlense, Kalan günün yememesi gerekiyor. Karamanla meşhur oluyorlar. Orucu sayılmıyor. Ama Ramazan'a hürmeten bir şey yememesi gerekiyor. Böyle. Yine bir kadın Ramazan ayında mesela gece kalktı bu temiz. Orucu başladı. Orucu iken 2 saat sonra 3 saat sonra 5 saat sonra neyse gündüz Hazreti geldi. Hazreti gördü. Ne yapması gerekiyor? Orucueme bunun bozması gerekiyor mesela. Hatta akşam ezanına 10 dakika kalmışsa bile ki ezana 10 dakika kalmış, oruçlu o anda hissettiği adeti geldi, geldi böyle. E nasıl 10 dakika kalmış, bunun bozmamız diyemez. Hemen Rabi ne yapacak? İmkanı varsa imkanı varsa ne varsa evinde sun bir şey yapar böylece. Hatta şöyle diyor fuqahalar. Bir insan diyor yolda olsa, yolda bile olsa, bir şey bulamasa, kadın bu durumuna gelince tükrünü çıkarır, ağzına onu tekrar onu yutar, onu bulmuş olabiliyorlar. Bozabiliyorlar. Bir de orucu bozan şeyler, tabi çok kısa gibi uzun konumlu böylece. Adeten, örfat yenen şeyler, içilen şeyler, ilaçlar. İnsan bundan alırsa orucu bozulurlar. Orucu bozuluyor. Bunda bir de kefat gerekiyor. Hanefi sevinde, Adeten yenilen şeyler. Ekmekleri, meyve dövüş, şeker edilmesi. Neyse yenen şey bu şeyler Eğer örfen yenilmeyen şeyler. Bir insan bunu Ramazana yerse orucu bozulur. Ama güne gün gerekir. Bak, çok bunda incelik var bunda. Şuna böyle fukualar buyuyorlar. Bir insan diyorlar az bir tuz yese, orucu bozulur, buna hem kaza hem kefart gerekir. Hem kan buna kefart gerekir, alt gerekir. gerek böyle. Eğer bir insan diyorlar bir avuç çok tuz yerse, nasıl bir kaza gerekir? Mekan gerekmiyor. Neden? Çünkü az tuzlar nefis hoşlanır böyle. İnsan bu tuz ister de insan bunu hoşlanır böylece. Ama çok tuz yenmez o zaman. Yine bunu gibi bir insan çiğ kuru fasulye yutarsa, çiğ nohut kuru ama yutarsa, insan çiğ mecbur yutarsa orucu bozulur ama günü gün gerekir böylece. Bunun için şura biliyor fuku alimleri, insan diyorlar hastalandığı zaman diyorlar orucu bozul zamanlar orucu bozul zaman artı bunun mecbur kaldı öyle aslında böylece. Örf, vatire göre yenmeyen bir şey yussun diyorlar. Mesela bir kağıt pası yussun. Kağıt yussun. Piyenzi yussun önce. Pası yussun. O şu anda boşsun. Olmazsa diğer bir şey yesin bunlardan. Çünkü bunlarda günü gün gerekiyor. Bunlara kaza gerekmiyor bunlarda. Bir hatay muhteremler trafiği namazı var Ramazan'da. Trafiği namazında ne yazdık ki ülkemizde şu namaz olmuyor. Yani namaz, namaz, terer namazı artık bir eğlence haline geldi böyle. Hızlı kılırma. Hızlı kılırma böyle. Okunan kelime yutuyu ağza anlaşılmıyor böyle. Olmaz Kur'anlar. Şimdi Mevla bir veret Kur'an tertile veredir Kur'an'ı tertile Kur'an'ı oku tertile, tertil. Nedir? Tahnathanı bile, her kelime kelime beliriyor. İyaken nab olduğu, iyaken istegin, idin asraptan müstakilim bile, tahnat oldu. Em üf efendim bile, fatih e bir duruyor da bu şekilde, okur olmaz, ama bu taraflarda. Bu iş elden engelli kadar, ne yazık ki, hocalar, imamların bize önde olması gerekirken, onlar cemaati yoldan çıkalamaz efendim. Yine ne yazık ki gençlerin çoğu Ramazan namaza başlıyor. Bir gün bir gençle karşılaştık da bir yerde otururuz. yani durakta ara deldiğiz bir yerde ona beraber. Onun şöyle dedi: "Ben namaz yine başladım dedi. Okuyun bakayım birkaç namaz töresini de yanlış var mı bakayım dedi ben. Oku bakalım. Durak ara deldiğiz, bir bak. namaz töresi. O kız mı bu şekilde? Ben ne oluyor? Ben yavaş. Eben böyle önde hocanızı ben bakarım. Ramazan teravih namazına başlamış, Hoca böyle okuyunca o da aynı metodu edecek baktım. bakarım diye böyle. Yani yazı koçular mı tenabeler? Yazı koçları böyle. Önde hocaklar, nümehocak ya bunlar önde okma gerekiyorken Kur'an alay edilmez böyle. Al okması gerekiyor, eline gelir inşallah böyle, yavaş kalan tercih edim inşallah. Ve Böyle İslam alemine inşallah Ramazan barakilesin. Rabbimiz yardım etmiştim onlara muhteremler. Gerek ülkemizde, gerek Mısır'da, tabii Suriye'de, ve yani Afkanın çok yerlerde yani Müslümanlar eziliyorlar muhterem, ezilmiştim eziliyor Allah'a bela. Yani Sionite Yahudi teşkilatı ve arkasındaki İslam dünyası, coğrafyası hepsi bunlar birleşti, İslam akıb birleşti bunlar Yani Mısır'a onlar istediği bir adam gelmeyece, ortaya karıştırmıştı onlar. Allah dua edelim inşallah. Ve müsaade edersin. Liyatan-ı Fatiha.